Cevizin içindeki kurdun hikayesi Kurt gireceği kadar bir delik açıp Cevizin içine girer Cevizin içi insan beynine benzer Başlar onu yemeye Buraya kadar normal Yedikçe şişmanlar Karnı büyür Yeterince yükünü tutup doyunca gitmek ister Ama girdiği delikten çıkamaz Daha da kötü olanı İçi yenilince ceviz de kurumuş ve sertleşmiştir. Deliği genişletmek artık imkansızdır. Kurçuk oturup bakar. Delikten geçip çıkmak için tek çaresi vardır. Zayıflamayı beklemek. Aç kaldıkça zayıflar, eski cılız haline döner. Ve bir gün çıkar. Ama çıktığında mevsim bitmiş, ortada aç ve cılız bir kurçuk ile bir içsiz ceviz kalmıştır. Şimdi gelelim kısadan hisseye. İnsanların beyni de tıpkı sağlam bir ceviz gibidir. İçerisini olumsuz düşüncelerle doldurursanız, kurçuklar kemirir, sağlıklı, Olumlu düşünce kalmaz. Her şeye bakışınız olumsuz olur. İzimi siz bu kurçukları beyninize sokmayın. Hayata sevgiyle bakın. Ve sağlam bir ceviz olarak hayata devam edin. Zira güzel gören güzel düşünür, Güzel düşünen hayatından lezzet alır.